Günaydın, sabah kahvaltısının vazgeçilmezi, barışın simgesi, zeytinin başına gelecekler, herkesi korkutacak cinsten. Salih Madra tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi, Türkiye'nin zeytinleri için ölüm fermanı anlamına gelecek yasa tasarısının geri çekilmesi. Kampanyasının yasa tasarısını düzenleyen Sanayi Ticaret Enerji Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na yönelik başlatan Salih Madra, Şöyle demiş, zeytin kültürümüzün yemeklerimizin Ege'nin olmazsa olmazı şimdi bu topraklardan göçüp gitmek üzere. Bölgede en büyük zeytin üreticisi olan Türkiye kendi elleriyle zeytini öldürmeye kalkıyor. 2006 yılından beri defalarca denendiği gibi bu kez de zeytincilik ve doğa katledilmek isteniyor. Meclise getirilen yasa tasarısı onaylanırsa ne sofralarda zeytin eskisi gibi olacak ne de zeytincilik. Barışın sembolü Anadolu topraklarından sökülüp atılacak. Şimdi bu kampanyayı imzalayarak yetkililerden zeytinliklerden ellerini çekmelerini ve zeytinin ölüm fermanı anlamına gelen yasa tasarısını İptal etmelerini isteme zamanı diyerek Change.org Taksim Zeytin Hayattır adresindeki kampanyası için destek topluyor Sahih madra Şöyle devam etmiş, eğer yasa tasarısı onaylanırsa zeytinliklerimiz madencilerin, enerji şirketlerinin, yol müteahhitlerinin ve inşaat devlerinin arka bahçesi haline gelecek. Bugün hepimizi besleyen yüzlerce aileyi doyuran topraklar birer şantiye zehir depolama sahası olacak. Yeni yasa zeytinlikleri bu faciayı açmakla kalmıyor, zeytinliğin tanımını toptan değiştiriyor. Bu tasarıyla 25 dönümden yani 2500 metrekareden küçük zeytinlikler sıradan arazi olarak görülmeye başlanacak. Türkiye'deki zeytinliklerin ortalama büyüklüğünün 10 dönüm olduğu düşünülürse yasa tasarısının çaldığı tehlike çanları daha yakından duyuluyor. Hep beraber harekete geçerek zeytinlikleri kurtarabilir, tüm Türkiye'nin bu konudan haberdar olup kenetlenmesini sağlayabiliriz. Lütfen kampanyayı imzala paylaş, duymayan kalmasın diyerek Zeytin'i bekleyen faciayı dile getiriyor Salih Madra. Kampanyayı siz de Change.org Taksim Zeytin Hayattır adresinde bulabilir. Komisyon üyelerine gidecek mektubu inceleyebilirsiniz. Sırada Fethiye'den bir haber var. Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği'ne ve yerel yetkililere yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Fethiye'den başlanarak her ilde, Bedensel engellilerin konaklayabileceği sosyal tesis ya da misafirhanelerin kurulması. Engelli bireylerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması için çok önemli olduğunu söyleyen kampanya sahibi Fethiye'nin böyle bir uygulamayla ilk örnek olabileceğini dile getirmiş. Şimdi Afyon Karahisar'a geçiyoruz. Damla Yüksel tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi ise bir okulun geçmişini ve geleceğini kapsıyor. Damla şöyle demiş, yıllardır büyük bir başarı çizgisinde olan Afyon Anadolu Öğretmen Lisesi Öğretmen liselerinin kaldırılmasının ardından Profesör Kamil Miras Anadolu Lisesi olarak dönüşme uğradı. Ancak daha sonra bu durumda değiştirilerek Afyon Karahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Yıllardır gelenekselleşmiş bir başarı çizgisinde olan ve bu başarıyı da sürekli arttıran Afyon Anadolu Öğretmen Lisesi'nin İmam Hatip Lisesi haline dönüştürülmesi okulu tamamen ortadan kaldırılacaktır. İlimizin ve ülkemizin eğitimine yıllardır katkı sunan, yıllardır ülkemizin önde gelen hem her üniversitesine öğrenci yerleştirebilmiş Bu yıl da Türkiye birincisi çıkartan bir eğitim yuvasının bu şekilde dönüştürülmesini vicdanlarımız kabul etmemektedir. Eğer eğitim sistemimizin hayli zorluklar yaşadığı bu zamanda büyük başarılara imza atan bir eğitim yuvasının kaldırılmasına sen de dur de. Haydi yılların başarılı eğitim yuvası için okulumuzun Profesör Kamil Miras Anadolu Lisesi olarak kalması için bir imzaya Diyerek okulun hikayesini anlatmış. İmumatip liselerine dönüştürülen pek çok okuldan Change.org sitesi üzerinde benzer imza kampanyaları başlatılıyor bugünlerde. Sırada mali konularda başlatılmış bir imza kampanyası var. Mehmet Aşıcı tarafından başlatılan bu kampanyanın talebi gayrimenkul alım-satım işlerinde bu gayrimenkulü satın alacak parayı nereden buldun sorusunun sorulması. Mehmet demiş ki Türkiye'de gelir... Gizlemedeki bir numaralı tercih gayrimenkul mülkiyetidir. Gizlenen gelir sebebiyle vergi kaybı oluşmakta, dolayısıyla sosyal adalet bozulmaktadır. Gayrimenkul sektörü kayıt dışı ekonomiyle mücadelede öncelikli hedef olursa, bu sektörün diğer sektörlerle olan etkileşimi sayesinde çok etkili ve verimli bir şekilde sonuç alınabilecektir. Uyuşturucu, insan kaçakçılığı, fuhuş, rüşvet ve benzeri yasa dışı gelirlerin daha önemlisi yasa, yasal yollardan elde edilmiş dahi olsa da, vergisi ödenmemiş gelirlerin gizlenmesini engellemek istiyorsanız, lütfen bu kampanya destek verin. Sokakta çöpten ekmek toplayan çocukları gördüğünüzde vicdanınız sızlıyorsa, vergisini ödemeyenleri ifşa etmek ve onların haksız kazançlarını çöpten ekmek toplayan çocukların beslenmesi, eğitimi barınması için harcamak istiyorsanız, Bu kampanyaya destek verin. Sosyal adaletsizlikten, gelir dağılımındaki çarpıklıktan, toplumdaki yozlaşmadan, rüşvetten vergisini ödemeyerek bir nevi hırsızlık yapanlardan şikayetçiyseniz bu kampanyaya destek verin. Kampanyamıza destek vermek için güzel bir sebep daha var. Şu soruyu hayatınızda en az bir kez sormuşsunuzdur. Yahu bu milyon dolarlık fahiş fiyatlarla satılan evleri kimler alıyor? Sorunuzun cevabı kısmen bu kampanyada gizlidir. Haksız yollardan elde edilen kazançların hatırı sayılır bir kısmı gayrimenkul piyasasında aklanmaktadır. Bu sebeple sizin gibi dürüst vatandaşların satın almak ve barınmak istediği konut fiyatları da etkilenmekte ve fiyatları yükselmektedir. Sadece çöpten ekmek toplayan zavallı aç bilatçı çocuklar için değil, kendi çocuklarınız için de kampanyaya destek verin. Çünkü böyle giderse çocuklarımız bu rezil düzene yön verenlerin kölesi olacak diyerek kampanyasına destek topluyor kendisi ve gayrimenkul... Alım satımlarında bu paranın nereden geldiğinin açıklanmasını bekliyor. Öğretim görevlilerinin ve üyelerinin maaşlarının iyileştirilmesi için bu sefer Hatay'dan Rafi Ergün tarafından başlatılan bir imza kampanyası var. Benzer kampanyalar başlatılmıştı daha öncesinde de. Rafi de bu konuya değinmiş diyor ki, ''Geçim sıkıntısı çeken öğretim görevlileri banka borç batağında kimse üniversitelerde çalışmak istemiyor. Öğretim üyeleri geçiş sıkıntısı çekmekten akademik çalışma yapamıyorlar.'' Polisten az maaş alan öğretim görevlileri polisliğe geçmek istiyor diyerek talebini dile getirmiş Rafi ve geçim sıkıntısı çeken akademik personeli durumunun iyileştirilmesi için çağrı yapıyor. Günün son haberinin konusu ise Çanakkale'den Çanakkale 19 Mart Üniversitesi pedagogik formasyon yerleştirmesinden sonra ek kontenjanıyla yerleşme hakkı verilmesi. Mehmet Çakır tarafından başlatılmış kampanya muhatabı ise Rektör Profesör Doktor Sedat Laçiner. Mehmet Döki, 2014 pedagojik formasyon yerleştirmesinde birçok bölümde açıkta kalan adayların olduğu görüldü. Yökten yapılan açıklamalarla tüm mezunların formasyon alacağı söylenmişti ama beklenen şekilde yeterli kontenjan açılmadı. Dolayısıyla şu anda asil listeye yerleşen öğrenci sayısının tam kayıtları belli olmadığından tahmini açıkta kalan öğrenci sayısı 330 Yedekte kalan öğrenci için ek kontenjan talep ediyoruz. Yerleştirme sonuçlarından hemen sonra yerleşemeyen aday sayısına denk olacak şekilde ek kontenjan belirlenek ek yerleştirme yapılmasını talep ediyoruz demiş bu kampanyasında. Formasyon ve buna dair pek çok aksaklık Change.org platformunda yine birer harekete dönüşmeye çalışıyor. Evet tekrar hatırlatalım günün patlayan kampanyası Change.org Taksim Zeytin Hayattır. Siz de destek olmak isterseniz bugün Salih Madra... Tarım Komisyonu ile mecliste toplantıda olacak. Ona destek olmak için Change.org Taksim Zeytin Hayattır'a siz de destek olabilirsiniz. Esen kalın.